bir gün bir saat gibi olur bir saat bir hurma yaprağının yanıp kül olması kadar olur buyrulmakta bu hadisi İmam Ahmet Müsnedin'de rivayet etmiştir ee, Albani hadis hakkında sahihdir demiştir zamanın kısalmasıyla ilgili arkadaşlar alimlerin değişik görüşleri vardır ilk görüş Şöyle derler, bundan kasıt zamandaki bereketin az olmasıdır derler. Yani zaman bereketsizdir, insan zamandan istifade edemez gereği gibi. Ve İbni Hacer şöyle der, bu alamet zamanımızda görülmekte. Çünkü bizler zamanımızda günlerin çok hızlı geçtiğini ve bir önceki asırda bunun bu şekilde olmadığını duyardık der. İkinci bir görüşe göre, bundan kasıt, Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın zamanlarında olacak olan hayatın insanlara hoş gelmesi, güvenliğin ve adaletin artması ve bundan dolayı uzun dahi olsa o mutlu günler insanlara kısa gelecek. Ve yine bundan kasıt o dönemde yaşayan uzakta bulunan insanların hızlı ulaşım vasıtalarının bolluğundan dolayı çok çabuk istedikleri yere gitmeleridir şekliyle zamanın kısalması anlatılmış ve yine bir başka görüş olarak bundan kasıt zamanın hızlı geçerek gerçek anlamda kısalması ve bu da şu ana kadar olmamış gerçek manada hakiki olarak kısalması ve ahir zamanda olacak ve bunun delili deccelin çıktığı günlerin çok uzun olması öyle ki bir günün süresi bir sene gibi veya bir ay gibi veya bir hafta gibi olur Nasıl ki günler uzuyorsa Deccal'in döneminde aynı şekilde bu hadiste de belirtildiği gibi kısalmadan söz konusu. Tabi bu da dünyanın dengesinin bozulup yok olacağı günlere yakın bir zamanda olur. Büyük hadis alimi İbni Ebi Cemra arkadaşlar şöyle der, zamanın kısalmasından kasıt şu olabilir. Tabi hadiste de geldiği gibi bir sene bir ay gibi kısa olmadıkça kıyamet kopmaz. Ve bana göre zamanın kısalması hissi ve manevi olarak iki şekilde olabilir der İbn-i Cemra. Hissi olarak yani gerçekten, hakiki olarak zamanın kısalması bu henüz gerçekleşmemiş ve kıyamete yakın olacaktır der. Manevi olarak ise zamanın kısalması bu çoktan beri görülmektedir der. Hem din alimleri hem de fen alimleri daha önceki zamanda yaptıkları yahut yapılan işleri şimdiki zamanda yetiştiremediklerini gördüler. Yahut görürler ve bu durumdan şikayet etmektedirler der ve bunun sebebini anlayamamaktadırlar. Belki de sebebi iman zayıflığıdır der çünkü birçok yönden dine aykırı işler ortaya çıkmış ve bunların başında da haram kazanç gelmektedir der. Ve insanların birçoğu açıkça haram olan şeylere dikkat etmeden ne olursa olsun bulduğu her şeyi midesine götürmektedir der İbn Ebi Cemret ve zaman bereketi, zaman bereketi, vaktin bereketi, rızık ve üründeki bereket hiç kuşkusuz imanın kuvvetiyle olur der. Emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmakla olur der. Ve Allah-u Teala'nın şu ayeti buna delildir der. Eğer o ülkenin halkları iman etseler ve günahlardan ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden, Nice bereket kapılarını açardıklar Allahu Teala Arap suresi 96'da. Evet bir başka kıyamet alameti alışveriş yerlerinin yani pazarların birbirlerine yakın olması bir başka kıyamet alameti olarak zikredilmekte. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadiste fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça, ve pazarlar birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz ve bu hadisi İmam Ahmet Müsnedinde rivayet etmiştir, ravileri güvenilir ravilerdir alışveriş yerlerinin pazarların birbirlerine yaklaşması üç yönden olmuştur ilki değişen fiyatların çok çabuk esnafa ulaştırılması dünya üzerinde herhangi bir Malın fiyatı değiştiğinde bu hemen satanlara kısa bir süre içerisinde ulaşmakta. İkincisi uzak dahi olsa bir pazardan diğer pazara çok çabuk gidip gelme. Böyle bir imkan var. İnsan bir günde birden fazla pazara gidip gelebiliyor. Satıcı olsun, alıcı olsun. Üçüncü olarak, karşıdaki malların fiyatları birbirine yakın olması. Ve fiyatlarda birbirlerini takip etmeleri olarak üç şekilde ilim ehli bunu tefsir eder. Bir başka kıyamet alameti bu ümmetin içinde şirk koşanların, Allah'a ortak koşanların görülmesi, zuhuru. Ve bu alamet ortaya çıkmış ve artarak çıkmaya devam eden bir kıyamet alameti. Ve bu ümmetin içerisinde şirk koşanlar görülmüş ve bazı kabileler müşriklerin saplığına katılmış. Putlara tapmışlar ve içinde kabirler bulunan mescitler inşa etmişler. Kabirlerin üzerine mescitler inşa etmişler. Türbeler yaptırmışlar. Ve bu kabirlere teberrükte bulunarak ellerini ve yüzlerini sürmüşler. Onlara kurbanlar keserek o kabirleri yüceltmişler. Onları anmak için yaşatma, anlara yaşatma, yaşama yaşatma törenleri düzenlemişler. Ve onlara o şekilde değer vermişler ki Sanki onlar lat, uzza ve menat. Bunlar cahiliye dönemindeki putlar. İnsanların Allah'tan gayri ibadettikleri putlar. Ve lat, uzza ve menat seviyesine veya onlardan daha yüksek seviyeye gelmişler ve bunları çıkarmışlar. Yine Ebu Davud ve Tirmizide bulunan bir hadiste. Sevdan radıyallahu anhu, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in, şöyle söylediğini bildirmiş eğer ümmetimin içine kılıç girerse kıyamete kadar bir daha aralarından kalkmaz ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz öyle ki ümmetimden kabirler ümmetimden kabileler putlara tapar bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir Tirmizi hadisin sayı olduğunu söylemiştir Yine Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre hadisinde Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmekte Devş kabilesinin yaşlı kadınları bu Yemen cihetinde bir kabile Taif'in güneyinde Zahran şehrinde Evet, Yemen'e doğru Suudi Arabistan'ın güneyinde Devş kabilesinin yaşlı kadınları Zülhalasa putunun etrafında sallanarak Dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz. Buyurulmakta. Ve Zulhalasa Devs kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği bir put. Mustafa. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste haber verdiği gerçekleşmiş. Bundan 300 veya 400 sene önce cahil ve bilgisiz insanlar devs ve onun etrafındaki kabileler tekrar eski cahili günlerine dönerek Zülhalasa putuna tapmaya başlamışlar. Daha sonraki gelen idare bunları yıkmış ve bu şirki görüntüleri ve bu putları ortadan kaldırmıştır. Ve bununla birlikte şirkin değişik şekilleri dünya üzerinde görülmekte ve ülkemizde de şirk değişik şekilleriyle tezahür etmekte. Bir başka kıyamet alameti günahların ve fuhşiyatın artması, akraba ziyaretlerinin kesilmesi ve yine kötü komşuluk kıyamet alametlerinden addedilmekte, sayılmakta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Sözde ve fiildeki fuhşiyat çoğalmadıkça akraba ziyareti kesilmedikçe ve kötü komşuluk başlamadıkça kıyamet kopmaz. Evet bu hadisi yine İmam Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Müsned'in tahkikini yapan Ahmet Muhammed Şakir hadisin sahih olduğunu söyler. Yine İmam Ahmet'in İmam Müsned'ine gelen bir hadiste İbni Mesud radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet eder. Kıyamet kopmadan önce akraba ziyareti kesilir. Bu hadisi yine Ahmet Müsredin'de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söyler. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiğimiz hadislerde, yukarıdaki hadislerde bize haber verdiği şeyler aynen gerçekleşmiş. Ve birçok insan arasında fuhuş, çirkin söz ve davranışlar yayılmış. Ve bu kişiler yaptıkları bu fuhşiyatı, yaptıkları bu günahları utanmadan insanlara anlatmışlar ve bunları anlatmaktan haya da duymamışlar ve bundan dolayı gelecek olan azabı da dikkate almamışlar. Yine akraba ziyareti kesilmiş. Kişi aynı beldede oturduğu yakınını aylar sonra bile ziyaret etmemekte, onun hal ve hatırını sormamakta. Hiç kuşku yok ki bu tür davranışlar iman zayıflığından kaynaklanma, kaynaklanmakta. Ve bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şeriflerinde akrabayı ziyaret etmeyi bize tavsiye etmiş ve bundan dolayı gelecek olan azabı da azaba karşı da bizleri uyarmıştır. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bakın Müslüm'ün rivayet ettiği hadisler ne buyurur? Akraba ziyaretini kesen cennete giremez. Evet. Bu şekilde tehditler gelmiş. Kötü komşuluğa gelince bununla ilgili söylenecek söz çok. Öyle ki kişiler günümüzde komşusunu dahi tanımaz hale gelmiş. Halim nasıl diye sormaz hale gelmiş. İhtiyacı varsa yardım elini uzatmadığı gibi aynı şekilde komşusuna eziyet eder olmuş. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Komşuya eziyet vermeyi yasaklamış ve şöyle buyurmuş, Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine komşuya iyilik yapmayı emrederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilikte bulunsun. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail, evet bir melek, Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında tavsiyelerde bulunuyordu. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sandım. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sandım der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'in çıkardığı, Müslim'e rivayet ettiği başka bir hadiste. Evet bir başka kıyamet alameti, Yaşlıların gençlere benzemesi. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ahir zamanda, son zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamazlar." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Ahir zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamaz. Bu hadisi İmam Ahmet Müslim'de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir hadis hakkında sahih demekte. İbn-i Hacirli Askalani de senedinin güçlü olduğunu söylemekte ve Albani de bu hadisin sahih olduğunu beyan etmekte. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste haber verdiği şey zamanımızda gerçekleşmiş. Erkekler arasında ...saç ve sakalını siyaha boyatanlar çoğalmıştır. Tabi Resul sallallahu aleyhi ve sellem... ...saç ve sakalın siyah rengi boyanmasını yasaklamış. Sayı hadiste... Cebra ...Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan gelen hadiste göre... ...Mekke'nin fethedildiği gün... ...Mekke'nin fethedildiği gün... ...Ebu Kuhafe yani Ebu Bekir es ...saçları ve sakalı beyaz bir halde... ...Resul sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince... Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der Bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir. Bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti cimriliğin artması. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet alametlerinden birisi cimriliğin artmasıdır. Bunu tabarani El-Awsat adlı hadis kitabında rivayet etmiştir. Hadisin ravileri sahih hadis ravileridir. Ve yine Ali radıyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyamet alametlerindendir. Yine Muaviye radıyallahu anhudan gelen rivayette şöyle der Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim işler zorlaşmadıkça İnsanlar cimrileşmedikçe kıyamet kopmaz Bu hadisi yine tabarani rivayet etmiştir Ravileri sahih hadis ravileridir Cimrilik arkadaşlar cimrilik huyu kötü ahlaktandır Bu yüzden İslam'da cimrilik yasaklanmıştır ve kim cimrilikten kurtulursa, o kişi kazanır ve kurtuluşa erer. Nitekim allah Teala şöyle buyurur, Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdendir. Haşr Suresi 9 Ve Cabir İbni Abdillah radiyallahu anhudan, Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Zulümden sakının, çünkü bu dünyadaki zulüm ahirette zulümler olarak gelir cimrilikten kaçının çünkü cimrilik sizden önce sizden önceki kavimleri yok etmiştir. Bu yüzden onlar birbirlerinin kanlarını dökmüş ve namuslarını da helal saymıştır. Evet cimriliğin getirdiği kötülükler. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti ticaretin büyümesi Alametlerden birisidir, ticaretin büyümesi ve insanlar arasında ticaretin yayılması bir kıyamet alametidir. Her, her alamet e, yasaktır yahut her alamet haramdır diye bir durum yok fakat bu kıyametin yaklaştığına bir delildir. Ancak öyle olmuş ki <gülüyor> erkeklerin yanı sıra bu işe kadınlar dahi girmiş, kadınlar dahi ticaretle uğraşır olmuşlar. İmam Ahmed'in ve hakimin Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte. Evet insanın sadece tanıdıklarına selam vermesi, sadece tanıdıklarına özel kişilere selam vermesi ve ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki kadın kocasına ticarette ortak olur. Evet bu alamet olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmekte. Bu hadisi İmam Ahmet Müsnedin'de rivayet etmiş olup Ahmet Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Yine İmam Nesai Amr İbn-i Tagleb'ten Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Malın ve paranın çoğalması, ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir. Ve hadislerde bahsi geçen bütün bunlar günümüzde gerçekleşmiş olup kadınlar ticaretle uğraşmışlar İnsanlar mal biriktirme uğrunda meftun olmuşlar, akıllarını dahi yitirmişler. Ve birbirleriyle bu konuda yarışır duruma düşmüşler. Ve yine Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre o ümmetinin fakir hale düşmesinden korkmamakta. Ümmetinin fakir hale düşmesinden korkmamakta. Onların dünyaya olan tamah ve açgözlülüğünden korkmakta. Böylece birbirleriyle mal toplama yarışına girişmekteler yani girişirler ve giriştiler de nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmakta: Vallahi der ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat ben sizden önceki kavimlerde olduğu gibi sizin de dünyaya olan tamah ve aç gözlülüğünüzden korkuyorum. Onların mal toplamada yarıştıkları gibi siz de birbirinizle yarışırsınız da bu onları yok ettiği gibi sizi de yok eder. Bu hadisi Bukhari ve müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İran ve Rum diyarını fethettiğinizde siz nasıl bir kavim olursunuz deyince Abdurrahman İbni Avf Allah'ın bize emrettiği şeyi söyleriz deyince Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani futuhat yapılınca değişik ülkeler fethedilince mal toplamada birbirinizle yarış edersiniz. Sonra birbirinizi kıskanırsınız. Sonra zıplaşır. Ve birbirinizden nefret edersiniz Buyurmakta. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Dünyayı elde etme yarışı dinin zayıflamasından ümmetin yok olmasına ve ayrılığa sürüklemekte. Hem ümmeti yok etmekte hem de ümmeti Müslümanları parçalan parçalamakta. Bu da daha önceki zamanlarda olduğu gibi şu anda da bu ümmetin içerisinde olmakta bir başka kıyamet alameti depremlerin zelzellerin çoğalması kıyamet alameti olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmekte Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz evet bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 seneden daha önce bizlere depremlerin zamanın sonuna doğru çoğalacağını ve yayılacağını bizlere haber vermekte. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir arkadaşlar. Yine Seleme İbni i Nufeyl Es-Sekuni şöyle demiştir. Biz Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Hadisi zikretti ve kıyametten önce şiddetli iki tane ölüm olur der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametten önce şiddetli iki tane ölüm olur. Sonrasında yıllarca deprem sürer dedi. Bu hadisi e, müsnette İmam Ahmed rivayet etmiştir ve ravileri güvenilirdir. Ve İbni Hacer bakın bundan 600-700 sene önce bu hadis hakkında bu hadis hakkında ne der bu hadisi nasıl şerh eder? Doğuda ve batıda der birçok ülkede depremler ola gelmiştir ve hadiste çok olmasından kasıt yeryüzünü sarması ve devamlı olmasıdır der. Yeryüzünü sarması ve devamlı olmasıdır der. Bugün de müşahede ettiğimiz gibi yeryüzünün değişik mantıkalarında değişik yerlerinde hemen hemen her gün deprem olmakta ve olmaya da devam etmekte. Yine Abdullah İbni Havale radıyallahu anhu'dan rivayet edilen şu hadis bu görüşü desteklemekte Resul sallallahu aleyhi ve sellemin e, sallallahu aleyhi sellemin elini başıma koyarak şöyle dedi der sahabe Ey İbni Havale hilafetin Kudüs'e indiğini gördüğünde depremler, belalar ve büyük olaylar yaklaşır. O gün kıyamet insanlara benim şu elimin senin başına olan yakınlığından daha yakın olur der. Artık kıyamet çok yakındır. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 seneden önce daha önce haber verir. Bir başka kıyamet alameti yerin dibine batırma şekil değişme mesk olayı ve taşlananların olması <gülüyor> ve taşlananların olması bu kıyamet alameti olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilir şöyle buyurur kendisi bu ümmetin son zamanlarında yerin dibine batanlar şekli değişenler ve taşlananlar olacaktır der. Yerin dibine batanlar, şekli değişenler, ve rejim olayı, yani taşlananlar olacaktır der. Ve bunu duyan Ayşe radıyallahu anha, Ya Resulallah, bizim içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz deyince, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, evet der. Evet der, eğer kötülük çoğalırsa, siz de helak olursunuz. Bu hadisi, Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve hadis hadiste geçtiğine göre bu şekil şekli değişenler, değiştirilenler ve taşlananların zındıklar yani kafirler ve kaderiye kaderciler olduğu bildirilmiş. Bazı hadislerde yine İmam Ahmet ve Abdullah İbn Ömer'den rivayet edilen bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ümmetimin içinde şekli değişenler ve taşlananlar olacak, onlar zındıklar ve kaderciler, yani kaderiyedir der. Bu hadisin Müslim rivayet bu hadisi Müslitte İmam Ahmed rivayet etmiş olup Ahmet Muhammed Şakir <gülüyor> isnadının sahi olduğunu söylemiştir. Muhammed ibnu İbrahim etteymi bakın şöyle der: Bana Kaakea bin Ebi Hadredin hanımı bu Kayra Resul sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerindeyken şöyle dediğini işittim dedi der. Eğer yakında bir kavmin yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Eğer yakında bir kavmin yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Bu hadisi İmam Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Ve Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve içinde bulunduğumuz zamandan önce doğuda ve batıda birçok yerde yere batanların olduğu bulunulmuş. Bunu ilim ehli zikretmiş. Bu da kıyametten önce günah ve bidat işleyenler ders alsınlar diye Allahu Teala'nın kullarını uyarması ve korkutması babındandır. Ve onlar bilsinler ki, bu dünyanın sonu artık yaklaşmıştır ve Allah'tan başka dönecek yerleri yoktur. Yine aynı şekilde meyhanelerde ve pavyonlarda şarkı söyleyip içki içerek eğlenenlerin yere batanlar, şekli de değişenler ve taşlananlar olacağına dair bu hususta hadis gelmiş. Tirmizi İmran bin Hüseyin'den Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder bu ümmet içinde yere batanlar şekli değişenler ve taşlananlar olacak Müslümanlardan bir adam bir Müslümanlardan bir adam şöyle der Ya Resulallah bu ne zaman olur deyince şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp içki içildiği zaman olur der Şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp içki içildiği zaman olur der Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir Albani sahih olduğunu söylemiştir Yine İbn Macede Ebu Malik el-Eşariden Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet şöyle bildirdiğini rivayet etmekte ümmetimden olan insanlar içki içecekler ve onu başka isimle adlandıracaklar onların yanı başında çalgı çalınacak bu yüzden Allah onları yerin dibine batıracak ve onları maymun ve domuz şekline çevirecektir hadisi arkadaşlar İbn Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğuna işaret etmiştir. Bu şekil değişikliği Bu şekil değişikliği hem gerçek hem de manevidir. İbn Kesir tefsirinde Allahü Teala'nın içinizden cuma günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bakara suresi 65. ayetindeki şekil değişikliğinin sadece manevi şekil değişikliği değil, gerçek değişiklik olduğunu ve tercih edilen görüşün de bu olduğunu söyler İbn Kesir. Yani burada şekil değiştirilme maymunlara ve domuzlara Allahu Teala'nın onları tahvil etmesinin hakiki manada olacağını söylemiştir. Bu da İbn Abbas ve diğer tefsircilerin görüşleridir. Mücahid ve Eblü Aliye ve Katade ise şekil değişikliğini manevi olduğunu söylemişler ve onların kalplerinin yani bu günahları işleyen insanların kalplerinin maymunlaştığını, yoksa kendilerinin maymun olmadığını söylemişlerdir. Ve İbn Hacer el Asqalani ise İbn Arabiden İki görüşü de nakletmiş ve şekil değişikliğinin gerçekten hakikat üzere olduğunu tercih etmiş. Yine muasır ancak ve var, vefat eden bir başka alim Reşit Rıza ise değişikliğin ahlaki olduğunu söylemiştir. Ve İbni Kesir Mücahit'ten gelen bu görüşün yani bunun <gülüyor> hakiki değil de e, manevi olduğunu söyleyen Mücahit'ten gelen bu görüşün uzak bir görüş olduğunu belirtmiş. Ve bu garip bir sözdür ve buradaki ayetin ve diğer ayetlerin geliş siyakına terstir demiş. Ve İbni Kesir alimlerin sözlerini naklettikten sonra şöyle der, bundan kasıt alimlerin değişikliğin şekli değil manevi olduğuna dair mucahidin bu görüşünün tersine olan açıklamalarıdır. Bilakis doğru olan ise değişikliğin manevi ve şekli olduğudur ve allah Teala en doğrusunu bilir der İbni Kesir tefsirinde. Eğer şekil değişikliği manevi ise, ahlakı ise, birçok günah sahibinin hiç şüphesiz kalpleri zaten değişikliğe uğramış, helal ile haramı, iyi ile kötüyü artık insanlar ayırt edemez hale gelmişler. Ve allah Teala bizleri her türlü, kötü, her türlü kötü değişiklikten ve değişikliğe uğramaktan korusun ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin, bize haber verdiği bu şekil değişikliği ister manevi olsun ister şekli olsun muhakkak vuku bulacaktır muhakkak olacaktır bir başka kıyamet alameti salih insanların azalması kıyamet alametlerinden birisidir ihlaslı ve iyi insanların azalması kötü insanların çoğalması öyle ki en sonunda hep kötü insanlar kalacak ve kıyamet o insanların üzerlerine kopacak. Ve Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan rivayet edilen bir hadis-i hadis şerifte Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah hayır sahibi dindar kişilerin, dindar kişileri almadıkça yani ruhlarını kabzetmedikçe kıyamet kopmaz. Öyle ki geriye hayırsız insanlar kalacak. Bunlar da ne iyilik bilirler ne de kötülüğe engel olurlar. Bu hadisi e, İmam Ahmet de rivayet etmiş olup Ahmet Muhammed Şakir kitabın tahkikinde sahih olduğuna işaret etmiştir. Yani hayır sahibi dindar insanların ruhunu Allah'u Teala alır ve kabz eder. Geriye insanların en hayırsızları ve en şerleri en kötüleri kalır. Bu da ilmin ortadan kalktı ve insanların cahilleri baş tacı edinip onlar onların da ilimsiz fetva vermeleriyle meydana gelir. Amr ibn Şaib o da babasından, Amr ibn Şaib o da babasından, o da dedesinden rivayetine göre, rivayet ettiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanlar üzerinde öyle bir zaman gelir ki elekten elenerek geçerler. Geriye onların adi ve kötü olanları kalır. Verdikleri sözler ve emanetler bozulur. Anlaşmazlığa düşerler ve böyle olurlar diyerek parmaklarını birbirine kenetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi de İmam Ahmet müsnedinde rivayet etmiştir. Ve iyi insanların yok olması ancak günahların arttığı iyiliğin emredilmeyip kötülüğün yasaklanmadığı bir zamanda olur. Çünkü eğer iyi insanlar bir kötülük gördüklerinde ona engel olmadıklarında ona engel olmazlarsa ne olur? Toplum bozulur. Ve bunun neticesinde bir kötülük geldi mi bir musibet, bir bela geldi mi o toplumda bulunan iyi ve kötü herkes zarar görür. Onlara bu kötülük bu bela isabet eder. Nitekim bir hadiste de geçtiğine göre geldiği gibi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz diye sorulduğunda şöyle cevap verir eğer evet der kötülük çoğalırsa. Bu hadisi Bukhari Sayıhin'de rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi. Kıyamet alametlerinden, kıyamet alametlerinden bir tanesi de budur. Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi ve buraları tekellerinde bulundurmalarıdır. Toplumun yönetimi bu tür insanların eline geçince hayat tersine, düşer, hayat tersine dönüşür ve durumları değişir insanların. Nitekim günümüzde buna bizler şahit olmaktayız. İnsanların başındaki idarecilerin dindar ve takva sahibi olmaları gerekirken, Onların çoğu ehliyetsiz kişiler, onların çoğunu ehliyetsiz kişiler olarak görmekteyiz. Ayrıca Kur'an'da da insanların en hayırlısının dindar ve takva sahipleri oldukları şu ayette bizlere bildirilmiştir. Allah'ın katında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır olarak buyurulmakta Hucurat Suresi 13'te. İşte bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem, kendi idarecilerini sahabelerden, evet sahabelerin içerisinde en takvalı ve en bilgili olan insanların arasından seçer ve kendisinden sonra gelen halifeleri de bu yolu takip ederlerdi. Ve Bukhari'de Huzeyfe radıyallahu anhudan gelen rivayette, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Necran halkı için Yemen'de, Yemen'e yakın bir yerde, Necran halkı için size gerçekten emin olan bir kişiyi göndereceğim demiş ve sahabelerde her biri o kişinin kendisi olmasını istemiş. Ancak Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Ubade'yi Ebu Ubade'yi evet bu ümmetin eminini onlara elçi olarak göndermiştir. Bu hadisi Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Yine İmam Ahmed'in Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki her şey tersine döner o zaman da yalancı doğru sözlü doğru sözlü de yalancı sayılır hain kişi emin emin kişi de hain sayılır Rüvey bizler söz sahibi olurlar Rüvey bizler söz sahibi olurlar Rüvey bizler kimdir diye soruldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın halkın işleri hakkında konuşan ehliyetsiz kişilerdir buyurur bu hadisi İmam Ahmet Müsnedi'nde rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir isnadının e, Hasen metninin sahih olduğunu bildirmiştir. Yine meşhur Cebrail hadisinde şöyle geçmektedir. Yani Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem sana onun alametlerinden haber vereyim mi der. Kıyametin alametlerinden. Elbisesiz çıplak ayaklı kişilerin insanların başına idareye geçtiklerini görürsen, işte der, bu kıyametin alametlerindendir. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ee, Bukhari'de ise şöyle bir rivayet vardır arkadaşlar, eğer iş ehil olmayana verilirse, kıyametin kopmasını bekle. Ve yine İmam Ahmet'in Huzeyfe radıyallahu anhudan e, rivayetinde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söyler, İdareyi ellerinde bulunduran küçük akıllı insanlar dünyanın en mutlu insanları olmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hadisi yine Ahmed Müsnedin'de rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Yine Huzeyfe radıyallahu anhudan Buhari ve Müslim idareyi ehil olmayan kişiye ve kişilere verilmesiyle ilgili Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Kişi için... O ne kadar akıllı, ne kadar zarif, ne kadar cesur adam denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? Halkın, bu insanlar hakkındaki gözlenimi budur. Fakat o kişi Allah'ın indinde değersiz ve değeri olmayan bir kişiliği vardır. Bu hadisi de Bukhari rivayet etmiştir. Ve günümüzde bu manzaraları, bu durumları açıkça görmekteyiz. Bazı kişiler için ne kadar akıllı, ne kadar dürüst, ne kadar iyi ve üst derece bu şekilde böyle e, güzel sözlerle övülmekteler. Aysa o övdükleri kişiler insanlar arasında dinle alakası olmayan fasık, e, e, fısk vasıflarını taşıyan kişilerdir. İslam düşmanlarıdır ve İslam'ın yok olması için... Çalışıyorlardır. Allah bizleri bu insanların şerlinden muhafaza etsin ve korusun. Yine bir başka kıyamet alameti, selamın tanıdık insanlara verilmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyamet alameti olarak zikreder. İbni Mesud'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir. Tanıdığı için selam vermesidir. Bu hadisi e, İmam Ahmed Müstedde rivayet etmiştir. Hadisin isnadı sahihtir. Yine Müstedde geçen başka bir rivayete göre kıyamet alametleri kıyamet alametlerinden birisi de sınırlı selam vermek. Yani has özel kişilere selam vermektir. Bu da görülen, müşahede edilen bir hal. Kişi sadece tanıdığına selam vermekte. Oysa sünnete ters bir davranış. Resul sallallahu aleyhi ve sellem selamı yaymaya tanıdık, tanımadık herkese, bütün Müslümanlara selam vermeye teşvik etmekte. Bunun sebebi ise Müslümanlar arasında sevgi ve muhabbetin atması selam ile. Cennete girmeye seb sebep olacak imanın elde edilmesi. Bu sebeple, bu vasıtayla. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Siz mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi? Selamı aranızda yayın. Buyurulmakta. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Arkadaşlar bir başka kıyamet alameti. <gülüyor> ilimsiz kişilerden fetva alınması ve ilmi onlardan sormak. İlimsiz kişilerden fetva alınması ve ilmi onlarda aramak. Abdullah İbni Mübarek Ebu Emeyye El-Cümahî'den rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyler üç şey kıyametin alametlerindendir. Evet bunlardan birisi ilimsiz kişilerden hadiste asabir olarak gelir. Yani küçük küçük yani ilimsiz, ilimde pişmiş kişilerden fetva alınması. Evet e, bu hadisi Abdullah ibn Mubarak Zuhd abla kitabında rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Daha sonra Abdullah ibn Mubarak ilimsiz kişilerin kim olduğunu, kim olduğu kendisinden sorulduğunda şöyle der: Onlar kendi kafalarına göre fetva verenlerdir ve bir başka yerde onlar bidat tehli olanlardır buyurmuştur. Ve yine İbn Mesud'dan gelen bir başka rivayette insanlar Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in Saadesinden ve büyük zatlardan ilim aldıkları sürece hayır üzerinde olmaya devam ederlerdir küçüklerden ilim almaya başlayınca görüşleri farklılaşır ve helak olurlardır evet bu da bir kıyamet alameti yine bir başka kıyamet alameti örtülü çıplaklığın görülmesi evet kıyamet alametlerinden bir tanesi kadınların İslam adabından çıkmaları bu da avret yerlerini, ayıp yerlerini iyi örtmeyen elbiseler giymeleriyle ve vücutlarından saç ve ziynetlerini göstermeleriyle ne olur vuku bulur. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan gelen bir hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duyurur. Ahir zamanda ümmetimden deve semerine benzer bineklerle bineklere binen adamlar olacak mescit kapılarında inecekler. Şimdi adamlarda problem yok. Ama kadınlar müşkilatlı. Onların kadınları örtülü çıplaktırlar. Saçları deve hörgücü gibi kabarıktır. Onlara lanet edin. Çünkü onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra başka ümmetler gelmiş olsaydı... ...sizin kadınlarınız onların kadınlarına hizmetçi olurdu. Aynı sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi... Hadisi Ahmet rivayet etmiştir ve Ahmet Muhammed Şakir hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Cehenneme gelecek iki sınıf insan vardır ki ben henüz onları görmedim. Biri ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. Diğeri geçen hafta bu hadis geçmişti. Diğeri erkeklere meyleden, onları kendilerine meylettiren giyinik çıplak kadınlar. Onların başları deve örgücü gibi kabarıktır. Yani saçlarını bu tefede toplarlar. Bu kadınlar cennete giremezler ve onun kokusunu dahi alamazlar. Oysa cennetin kokusu şu kadar mesafeden hissedilir. Bu hadise arkadaşlar, Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve bu hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleridir. Onun haber verdiği bu şeyler zamanımızdan çok önce meydana gelmiş ve günümüzde ise çok açık olarak alenen gözükmektedir ve görünmektedir. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Resul sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan bu sınıfı giyinik çıplaklar olarak isimlendirmekte. Ve onların üzerlerinde elbise var ama bununla birlikte çıplaklar. Çünkü elbiseleri ya dar ya ince ya da şeffaf olduk olduğu için tam olarak örtme vazifesini görmemekte. İşte bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları giyinik çıplaklar olarak isimlendirmiş. Veya erkeklere meyleden ve onları kendilerine meylettiren başları deve hörgücü gibi kabarık olarak vasıflandırmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki içinde bulunduğumuz zamanı görür gibi bizlere haber vermiş. Maalesef günümüzde kadınların saçlarının çeşitli şekillerde kesilip yapıldığı kuaför isimli dükkanlar ortaya çıkmış ve bu dükkanlarda erkekler ve kadınlar bir arada çalışmakta ve çok pahalı ücretlere maalesef saç kesmekteler. Yine bu kadınlar Allah'ın kendilerine verdiği, doğuştan verdiği tabi saçlarla yetinmemişler, yapma saç olan peru takmışlar ve bu sahte görüntü ve güzellikleriyle erkekleri cezbetmeye kendilerine çekmeye çalışmışlar bir başka kıyamet alameti mümin kişinin gece gördüğünü gece gördüğü rüyasının gündüz gerçekleşmesi evet alametlerden bir tanesi kıyamet alametlerinden bir tanesi müslim sahihinde Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Kıyamet yaklaştığında Müslüman'ın gördüğü rüya yalan çıkmaz. Sizin doğru rüya göreniniz en doğru sözlü olanınızdır. Müslüman'ın gördüğü rüya peygamberliğin 45'te biridir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadise Müslüm rivayet etmiştir. Bu rivayette ise Müslüman'ın gördüğü yalan çıkmaz. Peygamberlikten olan şeyde yalan olmaz buyrulmakta. Ve İbn Ebi Cemre, büyük muhaddis ve hadis şarihi bakın ne der? Mümin kişinin ahir zamanda yani son zamanda gördüğü rüyasının gerçek olmasının manası şudur der. Ve genellikle gördüğü rüya tabir edilmeye ihtiyaç duyulmaz. Daha önce gördüğü rüyalar gibi tabir edildikten sonra yanlış çıkmaz der. Bu yüzden hadiste gerçek olur denilmiştir. Ve daha sonra şöyle devam eder. Bu olayın ahir zamana has kılınmasının hikmeti, tabi bu bir iştihat, o vakitte mümin kişinin garip olmasıdır. Öyle değil mi ahir zamana doğru? Müslümanların gurbeti daha da şiddetli olacak. Aynı Müslüm'deki şu hadiste olduğu gibi İslam garip olarak başladı. Tekrar garip haline dönecek buyurulmakta. O vakitte mümin kişinin dostu ve yardımcısı az olacağından dolayı, ona gördüğü rüyanın gerçek olmasıyla allah Teala ikramda bulunur der. Ve mümin kişinin gördüğü rüyanın gündüz gerçek olmasının ne zaman olacağına dair alimler arasında farklı e, görüşler vardır. Bunların bir tanesi bu olay der kıyamet yaklaştığı zaman fitne ve savaşların çoğaldığı zaman İlmin ortadan kalktığı ve dinin izlerinin yok olmaya başladığı bir vakitte olur der. Ve bu, ve bu vakitte insanlar fekret ehli gibi olurlar. Ve aynı bütün ümmetler peygamberlerinden dinlerini öğrendikleri gibi onların da, onlar da kendilerine dinlerini öğretecek yeni bir öndere ihtiyaç duyarlar. Fakat son peygamber Resul sallallahu aleyhi ve sellemden sonra artık başka bir peygamber gelmeyeceğinden İşlerini rüyalarında gördükleri gerçeklere bırakırlar. O gerçeklere bırakırlar ki o rüyalarda müjde ve sakın o rüyalarda müjde ve sakındırmayı içeren bir peygamberliğin parçasıdırdır. Ebu Hurayra'dan gelen hadiste zaman kısalır, ilim ortadan kalkar buyrulmakta. Hadisi de bu görüşü desteklemektedir der ve İbn Hacer el Askalani bu görüşü tercih eder. İkinci olarak bu olay inkarın, cahilliğin ve fesadın çoğaldığı ve müminlerin sayılarının azaldığı bir zamanda olur. Böyle bir ortamda mümin kişiye gördüğü rüyanın gerçek çıkmasıyla ikramda bulunulur. Bu rüya ona destek ve teselli olur der. Evet, ee, bu son iki görüş bu olayın ne zaman olacağı kesin olarak belirtmemekte zamanın sonuna doğru e, demekte tabi bilakis dinin yavaş yavaş eriyerek son bulmasıyla bu dünyanın sonuna doğru adım adım yaklaştıkça mümin kişinin gördüğü rüya o kadar da gerçek çıkmakta bir başka e, görüşte şöyle e, beyan eder görüşünü bu olaylar İsa İbnü Meryem Aleyhisselam'ın tekrar geldiği zamanda İsa Aleyhisselam'ın ineceği zamanda olacak çünkü onun içinde bulunduğu zaman sahabeden sonra en güzel zaman ve en ve söz olarak en doğru sözlerin konuşulduğu görülen rüyaların da yanlış çıkmadığı bir zamandır der ve en doğrusunu tabi Allahu Subhanehu ve Teala bilir bir başka kıyamet alameti arkadaşlar yazının çoğalması ve yayılması i̇bn Mesut'tan gelen bir rivayette hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kıyamete yakın kalem zuhur edecek ortaya çıkacaktır. Kalem. Tabi allah Teala daha iyi bilir. Bundan maksat yazının çoğalması ve yayılması. Bu hadisi <gülüyor> İmam Ahmet Müsledinde rivayet etmiştir. Ee, hadisin isnadı sahihtir. Nesai ve tayalisinin Amr ibn-i rivayet ettikleri bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi şöyle buyurur. Ticaretin çoğalması, ilmin zuhur etmesi kıyamet alametlerindendir. Hadi en güzel bunun manasını allah Teala bilmekte. Ancak ilim ehli ilmi vesilelerin ve kitapların çoğalmasıdır der. Tabi bu durum günümüzde açıkça gözükmek, gözükmekte ve görülmekte. Fotokopi, bilgisayar ve matbaanın çoğalmasıyla yazı çok hızlı bir biçimde dünyanın dört bir tarafına anında yayılmakta. Bununla birlikte bununla birlikte maalesef insanlar arasında cahillik atmış, Faydalı ilim olan Kur'an ve sünnet ilmi, Kur'an ve sünnet bilgisi azalmış. Ne kadar da çok kitap olursa olsun, amel edilmediği için bunların bir faydası kalmamış. Bir başka kıyamet alameti, İslam'ın teşvik ettiği sünnetleri hafife almak. Evet, alametlerden bir tanesi de dinin, İslam'ın bir takım özelliklerinin hafife alınması. Hadiste geçtiğine göre i̇bn Mesud radıyallahu anhu, şöyle der, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklederek, Kişinin camiye uğradığında iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi e, İbni Hüzeyme sahihinde rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Yine İbni Mesud'dan gelen bir rivayette mescitlerin yol olarak geçilen yerler olması kıyamet alametlerindendirdir. Yine Enes'ten gelen bir başka mevkuf rivayette Mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir der. Tabi mescitlerin yol olarak kullanılması caiz olmayan bir şey. Çünkü mescitlere saygı göstermek, Allah'ın dinine saygı göstermek demek. Bu da iman ve takvayı gösterir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmakta, Her kim Allah'ın dinine saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bu meyanda şöyle buyurmakta, sizden kim mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın, bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Maalesef günümüzdeki en büyük bela da namaz ve ibadet yeri olan mescitlerin, mescitlerin evet yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerlere dönmesidir. Bu ülkemizde maalesef böyle allah Teala, Müslüman ülkeleri bu tür belalardan ve musibetlerden korusun. Son olarak arkadaşlar sondan bir öncesi yalanın çoğalması aktarılan haberlerin doğru olup olmadığının araştırılması. Ebu Hureyve'den gelen bir hadiste Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin son zamanındaki insanlar ne sizin ...ve ne de babalarınızın hiç duymadığı yalan şeyler anlatacaklardır. Siz onlardan ve böyle şeyler yapmaktan sakının der. Bu hadisi Müslim mukaddimesinde rivayet etmiştir. Başka bir rivayette ahir zamanda yalancı decceller çıkacak... ...size öyle şeyler anlatacaklar ki ne siz ne de babalarınız onları duymamıştır. Siz onlardan böyle bir şey... ...siz onlardan böyle bir şey yapmaktan sakının ki siz onlardan sakının ve böyle bir şey yapmaktan sakının ki ne sizi saptırsınlar ne de fitneye düşürsünler. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Yine Müslim Amr İbni Abde'den İbni Mesud'un şöyle dediğini rivayet eder. Evet İbni Mesud'dan gelen rivayette şeytan insan şekline girer. Ve bir topluluğa gelir onlara yalan şeyler anlatır. Ve sonra dağılırlar. Ve onlardan bir adam der ki ismini bilmediğim ama yüzünü tanıdığım bir adam bir adam geldi ve şöyle şöyle söylediğini duymuştum der. Evet. Bunu yine Müslüm mukaddimesinde rivayet eder. Yine Abdullah İbni Amr İbni As şöyle demiştir. Denizlerde Süleyman Aleyhisselam'ın bağladığı, hapsettiği şeytanlar vardır. Az kaldı oradan çıkarlar ve insanlara Kur'an'a benzer şeyler okurlardır. Bu rivayeti Yine Müslim mukaddimesinde rivayet etmiştir. Nevevi bu hadisin şerhinde şöyle der. Bunun manası, onlar Kur'an'a benzer şeyler okurlar şeytanlar ama Kur'an değildir der. Ancak onlar bu Kur'an'dır derler şeytanlar insanları aldatmak için. Bu şekilde insanları kandırmaya çalışırlar der. Ve zamanımızda da farklı farklı tuhaf sözler çoğalmış. Ve bazı insanlar temelini araştırmadan, kaynağına bakmadan, doğruluğuna bakmadan birçok yalan Sözü nakletmekten sakınmamışlar, hayal duymamışlar. Bu da insanların yolunu şaşırtmakta ve insanları fitneye düşürmektedir. Bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem duyulan sözün doğruluğunun araştırılması konusunda bizleri uyarmış. Hadis alimleri de Resul sallallahu aleyhi ve sellemden gelen hadislerin doğruluğunu ortaya çıkarmak için bu kuralları uygulamışlar ve ravilerin güvenilir olanlarını diğerlerinden bu e, kaideler kullanarak, bu metodu kullanarak diğerlerinden, diğer zayıf ravilerden seçerek ayırmışlardır. Ve yine zamanımızda insanların çıkardıkları yalanlar o kadar çoğalmış ki artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu insanlar ayırt edemez hale gelmişlerdir. Son olarak arkadaşlar yalancı şahitliğin çoğalması ve hakkın gizlenmesi. Abdullah İbni Mesut'tan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyametten önce yalancı şahitlik çoğalır ve hak gizlenir. Yalancı şahitlik şahitlik ederken kasten, bilerek yalan söylemek ve hakkın gizlenmesidir. Yalan yere şahitlik ve hakkı gizlemek hakkı iptal eden bir sebep. Dolayısıyla Allah Teala bakın ne buyurur Şahitli ve bildiklerinizi gizlemeyin Kim onu gizlerse Bilsin ki onun kalbi Günahkardır Bakara suresi 283 Ebu Bekir Bu konuyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında Oturduklarını söyler Ve o şöyle buyurdu der Size en büyük günahları haber vereyim mi Ve bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üç kere tekrar eder Size en büyük günahları haber vereyim mi? Ve devam eder. Allah'a şirk koşmak. Yani ortak koşmak. Bir. İkincisi ana babaya asi olmak. Üç. Yalan yere şahitlik. Ve bunları söylerken yaslanmıştı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der sahabe. Sonra dikildi. O kadar çok tekrar ediyordu ki biz keşke susa dedik. Evet bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Günümüzde yalancı şahitlik ve doğruyu gizlemek, hakkı, hakikati gizlemek çoğalmış ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem yalancı şahitliğin tehlikesini bildirmek için onu Allah'a şirk koşmak Allah'a ortak koşmak ve ana babaya asi olmakla birlikte saymış. Bir hadisin içerisinde. Yalancı şahitlik zulmün ve haksızlığın artmasına ve insanlar arasında mal ve canların yok olmasına bir sebeptir. Onun çoğalması da, yalancı şahitliğin çoğalması da, Allah korkusunun olmadığı ve iman zayıflığını gösteren bir belgedir. Önümüzdeki hafta e, yine kıyamet alametlerine devam ediyoruz. E, i̇lk alamet kadınların çoğalması. Ve erkeklerin azalması, alameti. Ve bugünkü sohbetimizi bu şekilde bitiriyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve aturdu ilek.